Allah, ağır ve inciten sözlerin, açıktan söylenmesini hiç sevmez. Ancak söyleyen, zulme uğramışsa, o başka. Allah, her şeyi hakkıyla işitir ve görür. Bununla beraber, eğer bir iyiliği açıktan yapar veya gizlerseniz veya bir kusuru bağışlarsanız, bunu yapın. Çünkü Allah da afüydür, kadirdir, kâdirdir, affı çoktur.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 Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o onların aleyhinde şahitlik edecektir.